Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve iklim acil programı başladı. Bugünkü konumuz doğrudan iklim kriziyle alakalı değil ama iklim krizinin hem nedeni hem de sonuçlarıyla alakalı olan bir konu üzerinde duracağız. Ekolojik yıkım. Dünya üzerinde birçok örneği olan ekolojik yıkım faaliyetlerinden bir tanesi de ülkemizde şu anda Türkiye'de yaşanıyor ve yaşanması da daha büyük durumlara doğru evriliyor. Mevcut haberlerden de bunları görebiliyoruz. Evet, Salda Gölü'ndeki son durumlardan bahsetmeye çalışacağız bugün. Bir de konuğumuz var, Yeşil Gazete'den Elif Ünal. Hoş geldin Elif. Hoş bulduk, selamlar. Son yayınlanan haberlerden, detaylı haberlerden bir tanesi aslında Yeşil Gazete'de yayınlandı, Salda Gölü ile alakalı. Bu haber üzerinden biraz tartışamanın doğru olabileceğini düşündük. Neler olup neler bittiğini hem anlatalım salda gönlünde hem de bu haberin ortaya çıkış sürecindeki yaşanan ve gördükleriyle alakalı olarak Elif'in görüşlerine biraz yer verelim diye konuştuk kendi aramızda. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Bu konuyla alakalı olarak yayınımıza katıldı. Elif son durumdan bahsedebilir misin acaba salda gönlünde neler oluyor? Ya, Saldağ Gölü şu anda büyük bir yıkımın içinde ve adeta hani can çekişiyor pozisyonunda. Bize bu yüzden e, Saldağ Gölü ile alakalı olanları daha iyi anlatabilmek için Yeşil Gazete'den Defne Sarıözle birlikte bir haber hazırlamak istedik. Ve neler olduğunu, yıllar içinde nasıl bir değişime uğradığını göstermek istedik. Saldağ Gölü hikayesi gerçekten çok hüzünlü bir hikaye. Hani Elbette bütün ekolojik ve iklim yıkımları hüzünlü bir hikaye ama burada dünyada eşi sadece bir yerde olan bir gölden bahsediyoruz. 3 milyon yıl önce oluşmuş bir gölden bahsediyoruz ve e, 10 yıl içinde de çok büyük bir değişim yaşayan, insanların dokunuşuyla beraber büyük bir yıkımı beraberinde getiren bir gölden bahsediyoruz. Ve şu anda son geldiği noktada Salda Gölü can çekişiyor vaziyette. Millet bahçesi yapılmak isteniyor ve bunun için hazırlıklar yapılıyor. E, onun öncesinde de aslında çok fazla etkiye maruz kalmıştı. Salda Gölü e, bildiğiniz gibi çoğu zaman işte Türkiye'nin Maldivleri, yeni i Maldivler diyerek bayağı popüler olmuş bir göl. Evet. Ve 2000'li yıllardan itibaren akın akın insanlar buraya gitmeye başlıyor. Ve aslında orası plaj olarak kullanılmaması gereken bir yer. Ve insanlar buna rağmen e, çok fazla gitmeye devam ediyor. Yerli turistler gidiyor, yabancı turistler gidiyor. Ve e, en son geçtiğimiz yaz sezonu 1 milyon insan gitmiş. Hatta 1 milyon 400 bin sayısında bir wow. insan gitmiş. Bir sene? Evet, bir sene içinde. Hatta yaz dönemi içerisinde. Ve Yeşilova'da bağlı olduğu ilçe, Burdur'daki, aslında nüfusu 5 binlik bir yer. Yani o zaman aslında ne kadarının turist ve dışarıdan gelen kişi olduğunu iyice ortaya çıkarıyor bu sayı farkı. Ve tabii ki kaldıramıyor bu kadar insanı. Aslında getirmesini. Yani Salda Göl'deki yıkım aslında buradan başlıyor. Millet Bahçesi'nden de önce. <gülüyor> Evet, bu tartışmaları zaten e, video haber içerisinde de görebilmek mümkün. Yani sosyal medyanın etkisiyle lanse edilen bir şey var. Yani e, etkileyici olarak gösterme gibi bir durum var. Böyle do belki dokunulmaması gereken e, nadir e, doğa alanlarından bir tanesini sosyal medyanın etkisiyle de beraber çekici bir alan haline getirmek gibi bir durum oluşmuş. E, sonrasında neler yaşanıyor acaba? Sonrasında neler yaşanıyor? Dediğim gibi e, bir yandan insanların etkisi devam ederken bir yanda da devlet de boş durmuyor. E, Saldağ Gölü'nün yakında kayıdı bir göleti var mesela. Buranın üzerine, daha doğrusu gölet değil de derenin üzerine kayıdı bir göleti yapılmaya kalkılıyor. İşte Saldağ'ın suları 7-8 metre çekiliyor. Hatta o ortaya çıkan beyaz kum dediğimiz yapılar var ya hatta bu çekilmesinin de bundan dolayı olduğu söyleniyor Bu e, suyun çekilmesinden dolayı aslında suyu sürekli azalıyor çünkü kapalı bir havza ve onu besleyecek çok fazla kaynağı yok ve bu derelerin üzerine de göletler kurulunca iyice imkansızlaşıyor Saldağ Gölü'nün te, kendini temizlemesi ve insanların da gelmesiyle işte insanların orada işte yaz dönemi hani bilirsiniz böyle güneş kremleri e, şunlar bunlar yağlar vesaire derken iyice kirlenmeye başlıyor. Sonrasında ne oluyor? Devlet de diyor ki madem bu kadar e, popüler bir yer biz burayı turizm bölgesi ilan edelim ve insanlar geldiğinde daha iyi verim alabilecekleri, daha iyi hizmet alabilecekleri bir yapı oluşturalım diyorlar. Ve Erdoğan hatta e, çağrısını yapıyor bunun. E, diyor ki biz millet bahçesi oluşturacağız. İlk o duyuruyor. Hı -hı. Ve sonrasında da çok hızlı gelişiyor aslında her şey. E, Erdoğan duyurusunu yaptıktan sonra. Hızlıca koruma stasisü değiştiriliyor, ihalelere çıkılıyor, yedi şirket katılıyor, birisi kazanıyor. İhale kısmında da aslında dönen çok fazla e, bilinmezlik var. Çünkü şeffaf bir şekilde yürütülmüyor. Daha sonra da e, bu ihale sonucunda hani davalar açılıyor iptal edilmesi için. Ama davalar da sürekli erteleniyor. Başka mahkemeye aktarılıyor. Hala yargı süreci devam ediyor. Evet. En son mahkeme bir iptal kararı veriyor ihaleler için. Ama e, şimdi e, iptal kararı vermiyor aslında da. Hani, iptal kararı için açılan davayı reddediyor. Ama şimdi de Yargıtay'da aslında sonuçlanmış bir yasal süreç de yok yani öyle diyebiliriz. Ve sonunda da işte koronavirüs. Koronavirüs 13 Nisan gibi e, diyorlar ki e, koronavirüs sebebiyle biz buraya giriş çıkışları kapatacağız diyorlar. Bir gün sonrasında da bir bakıyoruz videolar gelmeye başlıyor. E, hatta CHP'li milletvekili videoda da kendisiyle görüştüğümüz kişi bunun e, videolarını yayınlıyor. Bir bakıyoruz iş makineleri Saldağ'a girmiş e, bu kum dediğimiz yapıları. Ama aslında kum da olmayan canlı yapı diye böyle üstüne basa basa söyledikleri yapıları e, iş makinalarıyla e, kaynağından alıp dışarıya götürüyorlar Hı. ki aslında bu yapılarda yani canlı demelerinin sebebi biomineralizasyon sonucu oluşmuş yapılar yani işte oradaki yeşil beraber bir çökelti oluşturuyor denizin dibinde ve e, gölün dibinde ve daha sonrasında dışarı çıktığında bu güzel görünüm veren beyaz kumlar oluşuyor. Ve bunlar canlı yapıda aslında hala gelişmeye olan. Ve bunları işte dışarıya attıklarında üstüne bile basılmaması gerektiği yoksa e, ölümcül sorun çıkaracak dedikleri yapıyı dışarıya attıklarında da büyük bir tepki doğuyor. Hani nasıl yaparsınız biz basmaya kıyamıyoruz şeklinde. Ve ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi hemen işte Çevre Bakanı bir açıklama yapıyor. Diyor ki e, bir yanlışlık olmuş takip edememişiz. Hemen soruşturma başlatıyoruz sonra kumlar tekrar bu sefer küreklerle. taşınıyor. Hatta yani ikinci kere aynı yanlış yapılmış oluyor <gülüyor> taşınarak. <gülüyor> ve böyle yani. bir süreç. Peki uh -huh. savunanlar ne? Yani bu Salda Gölü'nün olduğu gibi kalmasını savunanların argümanları neler? Onların talepleri neler? Neler söylüyorlar? Yani şöyle bir talepleri var. İlk başta diyorlar ki burası ekolojik ve jeolojik olarak başka hiçbir yerde olmayan bir göl. Benzeri dünyada sadece bir yerde var. Ve bu e, göl aynı zamanda da çok hassas bir yapıya sahip. 3 milyon yıllık bir gelişmesi var ve insanların buraya gelmesi buradaki gelişmeyi engelliyor aslında. Yani e, bu turkuaz rengi için gidiliyor, beyaz kumları için gidiliyor ama 3 yılda bu şekilde insan çekilmeye devam edilirse aslında gölün ne e, turkuaz rengi kalacak ne de o beyaz kumları kalacak diyorlar. Ve bir yandan da sağlığa da zararlı olduğunu söylüyorlar. Bu yapılar e, o kadar narin yapılar ki üstüne basıldığında, ezildiğinde ya da iş makineleri girdiğinde En son örnekte gördüğümüz gibi ezilip un ufak toz haline geliyorlar. Ve toz haline geldiğinde de bu rüzgar olmasa bile insanlar kolayca bunu soluyabiliyor. Ve silikoz denilen bir hastalığa yol açıyor. <gülüyor> yani aslında insan sağlığına da zararlı orada plaja girilmesi. Hem onları öldürdüğü gibi aynı zamanda da insanların da hastalanmasına sebep oluyor. E tabii bir de hani millet bahçesi yapınca sadece şeyle kalmıyor. E, göl içinde olan yerle kalmıyor. Çevresine de aslında yolların yapılması işte oradaki ormanlık alanının kesilmesi, oradaki ekosisteme zarar verilmesi ve oradaki canlıların ölmesi anlamına da geliyor. Ve bu yüzden de aslında büyük bir tepki var. Çünkü hani göl dediğimiz şey bir ekosistemdir. Siz onu tamamını öldürüyorsunuz bunu yaparak diyorlar. Evet. Ben bir de haberin yazı yazılma süreciyle alakalı birkaç şey sormak Hı -hı. istiyorum. E, muhtemelen e, alana gidip yapılması gereken haberlerden bir tanesi olsa gerek bu. Ama yani şu andaki durumdan ötürü Evden dahi çıkamıyoruz, Hı. değil şehirden çıkmak, saldaya gitmek. Ee, seni zorlayan ya da senin için e, daha da iyi olabileceğini söyleyebileceğin şeyler oldu mu haberin yazım süreci içerisinde? Biraz habercilik Hı. üzerinden değerlendirmek gerekiyor. <gülüyor> yani kesinlikle, yani tabii ki orada çekebilmek, görebilmek, şu anki halini belgeleyebilmek adına en azından çekebilmek çok daha güzel olurdu. Ya da o kişilerin, orada yaşayan kişilerle de hani e, görüşmeler yaptık. Ee, ...bu açıdan hani onların yerinde görüşülüp konuşulması ve çevrede yaşayan insanların nasıl etkisi alıyor oluyor... ...bunlarla da e, görüş almak önemli olurdu diye düşünüyoruz. Hmm. Hani biz böyle uzaktan yaptığımız için minimum üç öğesini dahil etmeye çalıştık. Hani bir ekoloji mücadelesinde temel olması gereken üç şey e, diyebilirim. Bir tanesi işte konuyu bilimsel yönden ele alan bir araştırmacı... ...ve hani sanılan gerçeklerin aslında ne olduğunu ortaya koyan kişi... Bunun için de Türkiye Tabiatı Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici ile görüştük. Yani i̇kincisi sahada bulunan, bunun mücadelesini yürüten e, yerel halk ya da yerelden oluşmuş dernekler. Bunun içinde saldağa Saldağı Dokunma Platformu e, platformundan e, biriyle görüştük. Ve e, üçüncüsü de e, siyasi ayağı aslında, bütün ekoloji mücadelelerinin vazgeçilmez ayağı. Bunun içinde CHP'li bir milletvekili var, Burdur milletvekili Mehmet Göker. Kendisiyle görüştük ve hani hem dava süreçlerinin nasıl olduğunu, hem de bu mücadelenin siyasi ayağının nasıl yürüdüğünü ondan öğrenmeye çalıştık. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. İstersen şimdi biraz da şeyi dinleyelim. Videonun ses kaydını dinleyelim. Ve neler olurduk gözümüzün önünde canlandırmaya çalışalım ama video halini görmek için de Yeşil Gazete'nin internet sitesi, üzerinde, .com sitesi üzerinden de e, haberi erişebilirsiniz. Hem metin halini hem de aynı zamanda e, görüntülü halini haberin görebilirsiniz. Yerinize sağlık diyorum. Unutulmaması gereken konulardan bir tanesi galiba bu. Ekolojik yıkım konusunda hem iklim kriziyle bağlantılı hem de iklim krizinin sonucu olarak ne olduğunu görmeniz açısından önemli bir durum. E, şimdi e, videoyu izleyelim. Teşekkürler. Biz ilk çalışmalara gittiğimizde, şimdi birçoğu profesör olan, e, o zaman araştırma görevlisi olan sevgili öğrencilerimize şunu söylerdim. Aman gençler, saldanın siyah beyaz dair fotoğrafını paylaşmayın. Yani burası gizli cennet olarak kalsın. Burada kamp ücretsiz, su gayet güzel. Mutlaka bir gelin, bir görün derim. Maldivler de değiliz, baya salda gölündeyiz. Türkiye'de bir yer. Türkiye'nin en derin gölü de mi abi burası? 185 metre ile. 185 metre ile Türkiye'nin en derin, dünyanın da en derin, 3. en derin, üçüncü en derin üçüncü diyebiliyorum ben. Türkiye'nin Maldivleri. Evet, bugün de Maldivlere geldik evet, Türkiye'nin Maldivleri bak, geçen yer aslında burası saldayı bugün salda yapan o işte kum denilen aslında kum değil bir çökelti dediğimiz bir yapı o yapıyı oluşturan gölün kendisi ve hatta ben şunu diyorum lütfen onlara basmayın farkındalık oluşturmak için onlar canlıdır ezersiniz e, ilk mesela parolamız şu olmuştu ayakkabılarınızla basmayınız oraya girmeyiniz Hatta en sonunda parmağınızla da. Burada geceden şadır kurmuş olanları görüyorsunuz. Şu an saat bayağı erken. Günü birikçiler anlaşılan gelmedi. Dün gece orayı çekemedim. Jandarmalar aslında biz burada kamp kurmuştuk. Tabi burada. Bize attılar. <gülüyor> Burası ne? Bir şey alanına giriyormuş. Sit alanına giriyormuş ondan dolayı. Çok fazla bilinmiyor Türkiye'nin saklı cenneti. İnşallah bu vesileyle tanınmış olur. El değmemiş demek isterdim ama çoktan ünlü olmuş Salda'dayız. Sanırım birkaç YouTuber'ın gelmesiyle ünlendi. Dört yıl önce, beş yıl önceye gelinceye kadar, Salda gölü sakindi, kendi halinde bir göldü. Ne zaman Maldiviler, Sandiviler denilmeye başladı, Salda gölü Türkiye çapında, dünya çapında popüler oldu. İnsanlar gelmeye başladı. 2 sene, 3 sene içerisinde Salda gölü çok büyük tahribata uğradı, hastalandı, rahatsızlandı. Geçen sezon, yaz döneminde 1 milyon 400 bin insan gelmiş Salda Gölü'ne. Yani bu 1 milyon 400 bin insanı böyle giriyorlar. Kerim, teriymiş, kiriymiş, güneş yağıymış, hatta idrarıymış, katı idrarıymış. Bunlar hep gölün kalıyor. Sanda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor. Kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz. Tepkilere rağmen Burdur Salda Gölü'nde yapılacak Millet Bahçesi için ihale gerçekleştirildi. TOKİ'nin yaptığı ihaleye 7 firma girdi. Teklifler değerlendirmeye alındı. Millet Bahçesi ihalesinin Salda Gölü'nü daha kullanışlı hale getirmek ve ziyaretçi tahribatını azaltmak için yapıldığı savunuldu. Yaklaşık 300 bin metrekarelik alan bir millet bahçesi, Salda Millet Bahçesi yapacağız. Bu da bir ilk olacak. Yani millet bahçesinden kastımız buraya donatıları gördükten sonra proje hakkında tam kesin bilgiye sahip olamasak da bize gönderilen bize ulaşan yine e, kurumlarımızın devletin kurumlarının açıklamış olduğu donatılara baktığımız zaman Oraya yapı, yapının girmesi söz konusu. 7 adet büfe, 6 adet soyunma giyinme kabini, 4 adet kafe, 3 adet mescit, 2 adet millet kıraathanesi, 2 adet yönetim birimi, 8 adet VC, 2 adet sağlık birimi, 1 adet mutfak, 1 adet bulaşıkhane, 2 adet oturma birimi, 2 adet büyük satış birimi, 3 adet küçük satış birimi ve üstü kapalı oturma platformları. Biz millet bahşesi yapılacak deyince... Yani insanların aklıma bir bahçe geliyor, güzel bir şey olacak gibi geliyor. Ama biz kuşkuyla baktık. En son projeler çizilip işte e, ihaleye çıkacağı zaman mimar bir arkadaştan projeye hakkında bilgi edindik. O projeye göre baktığımızda salda gönlün mahvedildiğini, çevresindeki o e, beyaz kumulların yani kum dedikleri ama canlı yapının yok edileceğini Öğrenir. Bakanlık açıklıyor diyor ki işte hiçbir şekilde <gülüyor> çivi çakılmadan bu işlemler yerine gidiyor. Bırakın kartondan daha iyi yapılmış. <gülüyor> Birinci derecede doğal sit alanına çivi bile çakılamayacağını bilenler Salda'yı Ranta açmak için Millet Bahçesi adı altında bir kandırmacayla önümüze bugün bu ihaleyi getirdiler. Yeşil Korkumuz nedir? Yaşananlardan, ben 40 yıllık meslek hayatımca gördüğüm ve yaşananlardan korktuğum için Pamukkale'yi mi örnek vereyim? Abantı mı örnek vereyim? Eğirdir Gölü'nü örnek vereyim? Hala bu donatıları yapmaya devam ederseniz bakın o Salda gölü ne turkuaz rengi suyu kalacak ne de beyaz e, kayaçları kalacak. Ve orası bir çöp kovasına dönmüş olacak. Değerli basın mensuplarımız biliyorsunuz Salda'ya ilişkin Ee, geçtiğimiz hafta itibari, bu hafta itibariyle Millet Bahçesi ihalemizin sürecini başlattık ve ihalenin e, oturumunu gerçekleştirmiş olduk. İhtiyaçlarını giderebilecekleri, yemek yiyebilecekleri, duş alabilecekleri modern yerler ama tabii ki hem görüntü olarak buraya zarar vermeden tahta veya taştan yapılan basit yerler olacak diye bakanımız söyledi. Ben kendisine güveniyorum. Ben mutmain oldum. Bu doğal güzelliğine zarar vermeyecek şekilde hiçbir betonlaşmanın yapılmayacağı ahşap, beton, e, e, orada çimento gibi materyallerin kullanılacağı sadece ahşap ve doğal e, malzemelerden yapılacak orada yürüme yollarının olduğu o beyaz, güzel dediğimiz o kum hiçbir şekilde dokunmadan. Göl kıyısını katlediyorlar, çevreyi boyuyor, koruyorlar maşallah. Ayağınızda basmayın, parmağınızı sokmayınız dediğimiz yerlere kamyonlar girdi, iş makineleri girdi. Gerçekten bu e, göl, gölle ilgili bilimsel birçok çalışmaları yapan insanlar için tırnak içerisinde bir, bir, artık kelime de cümle bulamıyorum, bir vahşet denilebilecek ölçüde bir şeydi. O tüm dünyanın içinde geçmek, geçmekte olduğu bir pandemi atmosferini fırsat orayı kapattıktan sonra böylesi bir işlemde bulunmak bir e, fırsatçılıktan başka bir şey değildir. Zira bunu herkesin göz önünde yapamazdınız. Netekim biz bu görüntüleri fark edip, yakalayıp, çekip, e, sosyal medyada bir tepki oluşmasını sağlamamış olsak kim bile oranın başına ne işler gelmiş olacaktı. Yapılanı kabul etmemek muhalefet olarak Doğa sever olarak bize düşer de bunun kontrolünü yapılacak olan Çevre Bakanı'na bu düşmez. O gereğini yapmak zorunda. Demek ki ortada bir denetim sorunu var. Demek ki bir denetimsizlik var ki böyle bir şey çıkıyor. Yani başkanın, e, sayın bakanın bunu ben kabul etmiyorum demesi aslında siyaseten etik değil. E, çünkü bu, me bu projeyi devam ettirecek ya da takip edecek olan kendisiydi. Demek ki gözümüzün nuru gibi bakacağız dedikleri yere... çok da sahip çıkmamışlar. Biz salda gölünü millet bahçesi yaparak maalesef koruyamayız. Önce salda gölünü tedavi etmemiz lazım. Göl dünya mirasıdır. Bize çocuklarımızın emanetidir. Yani bize kimse vermedi, hediye etmedi bunu. Doğa kendiliğinden oluşturdu. Ee, bizden sonraki insanların da e, gölü görebilmeleri için Bilet başısı yapılmaması gerekiyor. Yani gölün kenarında oradaki doğal yapıyı bozacak her eylem, her yapı, her e, iş göle zarar verecektir. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hmm. Hazırlayan ve sunan Can Tombil.